Bismillahirrahmanirrahim Taha Mekke'den nazil olan surelerden bir tanesidir. Tıbh-ı Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şüphesiz allah Teala Taha ve Yasin'i Adem'i yaratmazdan bin sene önce okudu melekler işittiklerinde üzerlerine bunun ineceği ümmete müjdeler olsun bunu taşıyacak kalplere müjdeler olsun bunları konuşacak dillere müjdeler olsun buyurmuşlardır Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1-2-3'den 8'e kadar ha, biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt, yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir kitap olarak indirdik. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. İstersen sözü açığa vur, şüphesiz ki O gizliyi de, gizlinin girdisini de bilir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Bu surede hurufu mukatta dediğimiz o manasını Allah'ın dileceği harflerle başlamıştır. Ve allah Teala hemen devam eden ayetlerde biz Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olarak indirdik buyurmuştur. Durum elbette batıla uyanların sandığı gibi değil. Aksine Allah kime ilim vermişse onun için çok muratlar hayır, hayır etmeye, hayırlar murad etmiştir. Bukhar ve Müslüm'de gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam allah Allahu Teala kimin hayrını murad buyurmuşsa onu dinde fakihlar buyurmuştur.